Boş, yaşam için teknoloji. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kez başkan olan Barack Obama, seçim sonrasında yaptığı balkon konuşmasında küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadele edeceği mesajını verdi. Obama seçim kampanyaları öncesinde ve kampanya sırasında iklim değişikliğine dair suskunluğu ile eleştiri konusu olmuştu. Başkan Obama konuşmasında çocuklarımızın yaşadığı Amerika'nın borç yükü altında ezilmiş, eşitsizlikler yüzünden zayıf düşmüş, Ve ısınan bir dünya içerisinde olmasını istemiyoruz dedi. Obama'nın iklim değişikliğinden bu şekilde söz etmesi gelecek ay Katar'ın doğa kentinde düzenlenecek olan 18. taraflar konferansında tartışılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için umut verici olarak değerlendirildi. Küresel iklim değişikliğinin pek çok gıdanın yeryüzündeki kullanımını olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Bunlar arasında Arabica kahvesi gibi keyif ürünleri de var. Kraliyet botanik bahçeleri ile Etiyopyalı bilim insanlarınca ortak yürütülen bir çalışma sonucu, Arabica kahvesinin üretiminde 2080 yılına gelindiğinde en iyi ihtimalle %38, en kötü ihtimalle ise neredeyse %100, %99.7 oranında düşüşler yaşanacak. Çalışmanın başında bulunan Kraliyet botanik bahçeleri kahve araştırmaları birimi başkanı Aaron Davis, bu verilere başlıca üretim alanları olan Etiyopya, Sudan ve diğer bölgelerde yaşanan Ormansızlaştırma süreçlerinin dahil olmadığını söylüyor. Değerlendirme iklim değişikliğinin kahvenin yetiştiği ortamı etkileyeceği varsayımına sadece dayanıyor. Arabika kahvesi dünya kahve üretiminin %60'ını oluşturuyor. Yunanistan'daki ekonomik krizin yenilenebilir enerji sektörünü de vurduğu kaydediliyor. Başbakan Samaras'ın açıkladığı bütçe tasarruf paketi içinde yenilenebilir enerjilere vergi arttırımı da yer aldı. Temiz enerji kaynaklarına 370 milyon euro sübvansiyon vermiş olan Yunanistan, bu vergi arttırımı ile birlikte kurulmuş güneş enerjisi santrallerine vergi arttırımı yapan İspanya-Bulgaristan-Çek Cumhuriyeti'nin saflarına katılmış oldu. Hellenic Association of Photovoltaic Companies danışmanlarından Stelios Somas, birçok üretici için ani vergi artışının problem olacağını ve 2013'ün güneş enerjisi santral planlarını da onumsuz etkileyeceğini söyledi. Kırklareli İğneada'da kurulmak istenen Trakya Entegre Termik Santral Projesi ile ilgili olarak halkın tepkisine destek veren Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyan Kesimoğlu, Termik Santral Projesi'ne karşı sonuna kadar direneceklerini belirtti. İneada longozlarının dünyanın önemli ormanlarından olduğunu anımsatan Kesimoğlu, Kırklareli'de termik santral yapılmasını önlemek için hem bölgede hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demokratik her platformda ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi kesim oldu. santrali e kesinlikle karşıyız, dünyanın sayılı ormanlarına sahibiz, bunların yok edilmesine izin vermeyeceğiz diye konuştu. İne adada geçtiğimiz hafta yapılmak istenen chat toplantısı, halkın tepkisi nedeniyle gerçekleştirilememişti. Bursa-Keleste'de, kiraz üretim bölgesinde termik santral kurulmak istenmesine karşı çıkan 6 köyün sakinleri yüzlerini kömürle siyaha boyayarak eylem yaptı. Amerika, İspanya, İtalya ve İngiltere'ye kiraz ihraç eden Keleste, Hükümet Kozağacı Vadisi'ndeki kömür madenleri için termik santral kurulmasının yolunu açmış, kömür işletmeleri için geçtiğimiz da Ankara'da yapılan ihale yine Bursalılar tarafından protesto edilmişti. Yaklaşık 2500 kişinin yaşadığı Kozağacı bölgesinde santral istenmiyor. Bu iki bölgede de ve aslında ülkenin her yerinde termik santral kurulma süreçlerinin başlatılmak istenmesi yöre halkları tarafından protestolarla karşılanırken en eski santrallerin bulunduğu Kahramanmaraş'ta ise Kirliliğinin önlenemediği, bizzat devlet kurumlarının yağdırdığı cezalar ile kanıtlanıyor. Kahramanmaraş, Afşin Elbistan A ve B termik santrallerine havayı kirlettiği için 113.088 lira ceza verildiği açıklandı. A termik santraline baca gazı kükürt arıtma sistemi olmadığı, elektro filtreleri çalışmadığı için çevreyi kirlettiği gerekçesiyle de 75.392 lira para cezası kesildi. Denetimlerde B termik santraline ceza yazıldığını kaydeden Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hasan Topak, elektro filtreleri sağlam olan, baca gazı kükürt arıtma sistemi bulunan ancak arıtma sistemlerini işletme müdürlüğü tarafından çalıştırılmayan B termik santraline 37.696 lira ceza kesildi dedi topak kurum olarak denetleme işini yapmanın görevleri olduğunu belirterek A termik santralinin elektro filtrelerinin deforme olduğunu ve burasının rehabilitasyona muhtaç olduğunu söyledi. Üzücü bir haber, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletindeki seçmenler GDO referandumu için de oy kullandı. Ancak GDO kullanan dev şirketlerin 45 milyon dolarlık lobi kampanyasının da etkisiyle Kalifornyalılar GDO'lu ürünlerin üzerine etiketleme yapılmasını %53.7 oranla reddetti. Tabii burada %46'lık bir oran var ki hala karşı. Bu yasa tasarısına "hayır" diyen firmaların yer aldığı listede, GDO ürünleri devi Monsanto, Dupont, PepsiCo, Nestle gibi firmalar da bulunuyordu. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azliyan'ın Yunan Uygur öz ismi. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41